Evet. selamünaleyküm Aleyküm Hocam demiş. Aleyküm Selam. Birkaç sorum var. Cumanın şartları yerine gelmediğine rağmen, gelmemesine rağmen Cuma vaktinde alışverişi bırakmak gerekir mi? Yani bizim gibi Cuma kılmayan insanlar İslam'ın şiarını yaşatmak adına Cuma günleri, Cuma namazı kılmasalar dahi e, o satış yasağına riayet etsinler. İslam'ın şiarını yaşatmak adına. Çünkü Allah fettakullaha meslatatum diyor. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Biz Cuma'ya güç yetiremiyorsak en azından Cuma saati gibi mübarek bir saatte e, alışverişi terk etmek gibi bir yasa ne yapabiliriz? E, güç yetirebiliriz. En azından onu yapmak gerekir. Tabi Allah'ın doğrusunu bilendir, Bu içtihattır. Allah isabet ettirsin bizi. İkinci soru demiş. Nar. Yani kar haddi koymak İslam'da var mıdır? Bu yeni bir alışveriş çeşidi mi? Eğer yoksa piyasada rekabeti olmayan bir malı çok yüksek fiyata satmak veya çok düşük fiyata karşı taraftan almak izmidir. Ya yani satışla alakalı İslam devletinin sınırlar koyar, şeriat sınırlar koymuştur. Şeker, tuz, un, ekmek yani insanların temel ihtiyacı olan, temel kullanımı olan pirinç, mercimek bu tarz şeylerde kimse kafasına göre şey belirleyemez. Bu işin simsarlığını yapamaz. Nedir simsarlık? Bir adam bir tane malı alıyor, stokluyor, piyasadaki bütün malı bitiriyor, sonra da piyasaya istediği fiyattan veriyor. İslam devleti bunların hepsini yasaklar, bunların hepsi haramdır, yasaklanmıştır şeriat tarafından. Ama bunun dışındaki diğer keyfi olan maddelerde istediğiniz fiyata satabilirsiniz, karşılıklı rıza olması şartıyla. Sandalyeyi sat istiyorsan bir milyara, adam razıysa kime ne yani? Yani bu insanların temel ihtiyaçları babından değildir. Dediğim gibi satılacak maddenin keyfiyetine göre sorulan sorunun da cevabı değişir kardeşler. Üç demiş. Hatta bir Serahs ve İbni Abidin özet olarak kimlerdir ve itibar edilir mi? Yani İmam hatta bir Müslim'e ilk şah Kadı İyad'ın talebesi diye yanlış hatırlıyor olabilirim. Talebesi diye hatırlıyorum. İmam Nebevin hocalarından nakil yaptığı bir kimse. Hatta benim bazı konularda ehl-i Sünnet'e yaptığı muhalefetler vardır ama İslam alimlerin cümlesindendir. Kendisinden imam imamların ekseriyeti nakilde bulunmuşlardır. İmam Nevevi kendisinden çok fazla nakil yapıyor. Bu bidatları olan konular tek tek tenkit edildiği kitaplar var. Özel bu tarz özellikle tezler ilahiyat fakültelerinde, şeriat fakültelerinde bu konular hazırlanıyor. Bununla alakalı da bir eleştirisel bir risale hatırlıyorum ama şu anda yazarı falan aklında olmadığı için hatta bir kimdir ne yapmıştır diye. Ama genel olarak kendi kitaplarından faydalanılmıştır. Dediğim gibi İmam İbn, İmam Nevevi'nin kendisine itibar ettiği bir kimsedir. Bazı bidatları var onlardan sakınmak lazım. i̇bn Abidin ise Osmanlı, Osmanlı döneminde yaşamış. O dönemde bildiğim kadarıyla kadılık yapmış kimselerden bir tanesidir. Sıkıntılı fetvaları var, rabıtanın caiz oluşu ve buna benzer böyle garip fetvalar gibi, şirk olan, küfür olan fetvalar gibi. O yüzden şey yap, yani bu konuda itimata, itimat edilecek bir isim değildir. Kendisi müteahirin hanifiler yanında kıymetlidir, değerlidir. Yani müteahirin hanifiler onun nakillerine çok itimat etmişler, dayanmışlar. Ama dediğim gibi eğer şirke mutabık olan özellikle son dönem şafirlerden de çok var. Meşhur olan kitaplar var. Onlarda da kabirden yardım dilemenin caizliği var. Şirvani miydi? Şirazi miydi? Unuttum adını. Şafirle müteahirinlerinden. Onların da aynı şekilde kitaplarında bu tarz var. Onlardan sakınmak gerekir. İmam Serahsi ise, kimliği kimliğiyle alakalı şöyle bir beyanatta bulunmak lazım öncelikle. Bu Serahsi'den kastımız. Siyerül Kebir'in yazarı olansa o e, Evzai'nin talebelerinden, e, Kufe fakihlerinden, Şeyban bölgesindeki İmam Muhammed Es-Serahs-Eşşeybani'dir. Kendisi Tabi'nin, Selef'in büyük imamlarından bir tanesidir. Kendi kitap onun fetvalarına, kitaplarına, onun ilmine İslam alimleri tezkiyelerde bulunmuşlardır. Özellikle bu e, Siyerül Kebir Kebir'le alakalı büyük medih övgüler var. O dönemin büyük alimlerinden. O dönemin hatta halifesi bu kitap için kendisine teşekkür etmiş. Yani kendisi itimat edilir bir kimsedir. Eğer Serahsi'den kasıt buysa çünkü Serahsi bir belde ismidir. Hatta bir Hattablı gene aynı şekilde bir bölge ismi. Bu alimlerin birçoklarının isimleri birbirine benziyor genel açık künye yazılmadığı için bazen birbirine karıştırılabilir. Meşhur olan İbnü'l Arabi var hepinizin bildiği. Maliki kadınlarından Muhiddin İbnü'l Arabi mesela kafirdir ama öbür maliki olan Kadı İbnü'l Arabi Müslümandır. ilim ehlidir. Buna benzer çok böyle alimlerden şeyler var. Benzer isimler var. Mesela Er-Razi yani Razi İbnü't Teymiyye tekfir etmiştir. Kelamcı bidatçı bir sapıktır da ama Ebu Zurer de var. Selefin büyük muhattislerinden, büyük imamlarından. Onun adı da Raz'idir. Raz bir bölge yani. Bir bölgenin ismi. O bölgeye nispet edildiği içindir. O yüzden o alimleri sorarken böyle açık künyelerle bir dahakine sorarsalar çok daha net tafsilatlı bilgi veririz. Temkinli konuşmaktan daha ziyade açık kelimelerle konuşuruz inşallah. Dördüncü soru, yaygın bir görüşe göre rukudan kalkmadan cemaate yetişen bir kimsenin o rekata yetişmiş gibi sayılıyor. Bu doğru mudur yoksa mesele secdede yetiştiğinde yine o rekata yetişmiş gibi sayılır mı? Bu ihtilaf gelecek inşallah. Bu ihtilafta raci olan şey, Fatiha okunmayan rekata yetişilmediğidir. İster rukuda ister secdede yetişsin, namaza rekata yetişmiş sayılmaz. Dördüncü dersleriniz bilgisayara indirilemiyor. Allah razı olsun demiş. O da artık teknik arkadaşlar. Doğru olmayabilir. Yani belki bilgisayarla alakalı bir sıkıntı olabilir. Sizin kullandığınız bilgisayarla alakalı. Ama kardeşler kendileri indirmeyi gerçekleştirebildiklerini gösteriyorlar şu anda. Bilgisayarınızın ayarlarına baksanız belki o sıkıntı giderilebilir. Allahu alam. Evet. Tamam Ebu Basiret Tartusi'nin teklifinin ahkamı kitabı hakkında değerlendirme yapar mısınız? Ebu Basiret Tartusi'nin kim olduğu zaten bu Suriye Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmıştır. Kendisi oraya gelen muhacir Müslümanlar hakkında burası Suriyelilerindir. Yabancılar buradan gitsin. Ben bin, kendi ağzından sözleri söylüyorum. Ben binlerce Suriye Savaş'a gelecek muhaciri geri döndürdüm. Bu savaş Suriyelilerin savaşı falan gibi. Böyle cahili müşriklerin ağzıyla konuşuyor. E kendi akidesini zaten Cephet-ül safında kalarak, muvahitlerin katliamında safını açıkça zaten belli etmiştir. Tabi bunlar hep siyasi olgular. Asıl esas olan şey siyaset değil, akidedir. Ben Ebu Basir'in Kavaydu Tekfir kitabını Arapça orijinal aslında kamil bir şekilde baştan sona iyice okumuşumdur. Kendisinin orada böyle bizim medreselerimizde okuyan 12 yaşında arkadaşların yapmayacağı yorumları bazı hadisleri yapmıştır. Mesela misal veriyorum. Hani havaya boş konuşmak değil. Bir gün bir hadis var. Abdullah ibn Ömer rivayet ediyor. Peygamberin huzurunda biri babasının adına yemin ediyor. Orada da Abdullah Peygamber s.a.v. diyor ki Allah sizi babalarınız adına yemin etmekten nehyetmiştir. Diyor, bu adam diyor Allah'tan başka adına yemin ederek şirk koştu ama cehalet mazeret olduğu için Allah Resulü onu tekfir etmedi diye Allah Resulüne ediyor Allah Resulüne iftira ediyor. Yani bu hadisi 1400 senedir 140 bin tane alim içerisinden değil 14 tanesi bir tanesi dahi Ebu Basir'in anladığı gibi anlamamıştır. Babası adına bir adamın yemin etmesi küçük şirk babından şirktir. Genel adı şirktir. Allah Resulü bundan sakındırmıştır. Ama Ebu Basir büyük şirkle küçük şirkin ayrımını yapamayacak kadar cahil bir kimsedir. Buna benzer Muaz bin Cebel'in secdesi de aynı şekilde. Muaz bin Cebel'in Yemen dönüşünde Allah Resulü'ne secde ettiğinde şirk koştuğunu, peygambere ibadet ettiğini ama Allah Resulü'nün cahaleti mazeret saydığından dolayı tekfir etmediğini söylemiştir. Oysa ki üç tane tefsir baksaydı. ilim okumasına gerek yok yani. Raflarda var olan, o konuşurken arkalarına binlerce araç, kitap diziyorlar ya böyle cilt cilt o kitapları öyle arkalarına dizmeyip açıp iki sayfa okusalardı görecektiler ki bütün müfessirler bu hadisi şerh ederken bütün hadis şerhleri bu hadisi şerh ederken secdeyi ikiye ayırmıştır secde ibadet secdesi ve selam secdesi olmak üzere iki kısımdır dolayısıyla Muaz'ın secdesinin de ibadetle uzak yakın alakası yoktur 1400 senedir bir tane ilim sahibi Muaz'ın secdesini ibadet secdesi olarak değerlendirmemiştir. Bilakis selam secdesi demişlerdir. Selam secdesi bizim şeriatımıza kadar caizdi. Muaz hadisiyle de haram olmuştur. Altını çiziyorum. Muaz hadisiyle de selam secdesi haram olmuştur. Gene küfür değildir yani. Yani burada irci ahlin anlamadığı bir yer, başka bir yer. Selam secdesi haramdır, yasaklanmıştır. Selam kastıyla yapılan secde zaten ibadet secdesi değildir. O Allah'tan başkasına secde edilen, ibadet edilen secde kapsamında değerlendirilmez. Bu ve buna benzer böyle yani tenkit yapılabilecek çok konu var. İkametül Hücce babında zaten hiç konuşmuyorum. Böyle şartlar getiriyor ki mesela işte çocuk babaya hüccet ikame edemez diyor mesela ama yani çok kitap karıştırmasına gerek yoktu. Sadece Allah'ın kitabını okusaydı İbrahim Aleyhisselam'ın babasına hütçe tıkam ettiğini görebilirdi yani. Ve işte insan işte tevhidi bırakır da bidatlarla, şirklerle kafasını yorarsa, Allah kalbinden vahyin nurunu söker alırsa çocukların dahi yapmayacağı hataları yapar. O yüzden boşa vakit kaybıdır yani. Öyle bir kitabı tekfir ahkamını öğrenmek için okursanız boşa vakit kaybıdır. Vakit değerlidir. Böyle boş kitaplarla da vaktinizi harcamayın derim. İnşallah.